Merhaba bu video aslında Nesli Can Tay'a adanacak bir video ama onu yenilgiyi kabullenme ve pes etmeme diye ayrıca çekeceğim. Bir ya da iki gün içinde yayına girecek. Ama şimdi göreceğiniz video daha önceden şuradan izleyeceğiniz üzere Güç Nedir? videosunun devamı. Ama buradan Nesli Can Tay'a selam olsun değerli kardeşim. Her şeyden önce şunu bilin, dokuz adımı var. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın. Ve bu dokuz adım, Sizin kendi gücünüzü keşfetmek için şart. Hoş geldiniz. Bugün öncelikle birini öldüreceğiz. Haberiniz olsun. Başınız sağ olsun. Sizi öldürüyoruz. Bugünkü cinayet kurbanı sizsiniz. Çünkü şu ana kadar geldiğiniz kişi her kimseye ve yeterince güçlü olmadıysa artık ona ihtiyacınız yok. Yiyelim helvamızı, yolumuza bakalım. Yeni siz dokuz konuda çok iyi kendine sahip çıkmalı ve uzmanlaşmalı. Bir, öncelikle hasar tespit. Yani kendinizi tanımak. Neleri tanıyacağız hocam diyeceksiniz Haluk hocam. Neyi tanıyacaksınız biliyor musunuz? Bunu da kendi içerisinde ayırıyoruz. İlk tanıyacağınız şey nelerde güçsüzsünüz. Yapamadıklarınız neler, yapmadıklarınız neler. Yapamadıklarınız ayrı bir şeydir. Yapmadıklarınız, tembelliğiniz, ertelemeniz ayrı bir şeydir. Şuradan erteleme hastalığı, pomodoro tekniği diye bir video var. Ona ulaşırsınız. Ama bir de yapamadıklarımız var. Yapamadıklarımız, yeteneğimiz yoktur. E, Yeterince vaktimiz yoktur. Doğru insanı tanımıyoruzdur eğitim almak için. Bunlar yapamadıklarımız. Bunları çözeriz. Ama yapmadıklarınızın neden yapmadığınızı, bahanelerinizi görmemiz lazım. Lazım. Ha. Peki yapmadıklarınız ya da yapamadıklarınıza korku ya da çekinceleriniz var mı? Korkum Ne korkusu? O ne der? Bu ne der korkusu? Ya da fobileriniz? Yani çekincelerinizin ötesinde bir de gerçekten korkularınız vardır. Pilot olman için engel olan şey yükseklik ise ama pilot olmak istiyorsan o zaman pilotluktan vazgeçmeyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Ve bir diğer konu Bağımlılıklar yani zaafların. Her insanın bağımlılığı zaafıdır. Bazı bağımlılıklar güzeldir. Yani bazı insanları seversin, onlara bağlısındır. Bunlar seni motive eder. Ama bazense o kadar bağlısındır ki o insana onun yüzünden başka bir ülkeye taşınırsın. Onun yüzünden başka bir ülkeye gitmezsin. Onun yüzünden bir işe girmezsin. Onun yüzünden o üniversiteyi asla yazmazsın. E bu bağımlılık senin zaafın işte. Tabii ki sigara bağımlılığı, uykuya bağımlılık gibi Çok gereksiz bağımlıklardan bahsetmiyorum. Bunlar büyük zaaf. Bunlara harcadığın sürede var ya en az 2 versiyon daha atlardın. Sen 2.2'yi çıkartırdık. Bu arada senin yeni versiyonlarını atlarken yani daha güçlü bir sen oluşturacaksak bir diğer konu varacağın noktaya giderken doğru insanların fikirlerini referans alman. Hiçbir yere varmamış bir insanı referans alma ya da seni sadece eleştiren O yolda giderken daha önceden orayı hiç görmemiş bir insanın fikrini referans alma. Birisi sana ama çok tombiksin, bilmem nesin, kötüsün, beceriksizsin diyorsa sen kendine sahip çık, kendinden nefret etme. Varacağın yere tombik olman bir engel değilse yürü, oku, öğren ama uyuma. Bir diğer mesele, burası çok önemli. İki, birincide kendimizi tanıdık dokuz adımın birincisinde. İkincisi, motivasyon kaçakları neler? Neler arabadan ya da uçağından yakıtsızdırıyor? Varacağın hedef planlıyorsun, yakıt da belli. Diyorsun, ben bu kadar parayla bu kadar zamanda oraya varırım, daha erken düşüyor uçağın. Niye? Çünkü yakıt kaçağı var, çünkü motivasyon kaçağı var. Ailenden birisi moralini bozuyor olabilir, sevgilin moralini bozuyor olabilir. Sen kendine engel olabiliyorsundur. Hayatından çıkar, seni bile hayatından çıkar. Evden ayrıl demiyorum ama fikirlerini dinleme. O insanı seviyorsan ona daha az vakit ayır. Onu sevmeye devam et ama onun yanında başarmaya, çabalamana gerek yok. Üç. Üçüncü adım. Kim var? Kime ihtiyacın var? Uçağın yükselmesi için fazla yükleri atacaksın. Seni engelleyen gereksiz arkadaşların varsa, onların bulunduğu çukurdan sen çıkma diye kıskanan insanlar varsa at. Çıkar hayatından. Ahmet'le gidip yarım saat sohbet edeceğine git yarım saat belgesel izle daha iyi. Bir kitap oku daha iyi. Bir müze gez daha iyi. Kendine bir şey ekle daha iyi. Hobi kulübüne git daha iyi ama kime ihtiyacın var? Tabi bunun bir de pozitif tarafı var. Doğru insanlarla tanış. Doğru insandan gidip fotoğrafçılık ders al. Gereksiz bir insanın peşine takılıp senin sömürmesine izin verme. Bedava diye ona bağlanma. Git başkasının çırağı ol. 100 lira fazla ver ama doğru insandan eğitim al. Doğru insan seni yönlendiren olsun. Asla liderin olmasın. Birini lider olarak benimseme. Ben. Bazen birileri diyor ki hocam sizce şunu mu yapayım bunu yapayım. diyor ki kardeşim çözümü ve sonuçları bu da olabilir. Bu da olabilir sen. Ama sen ne diyorsan onu yapayım. Ben lider değilim. Ben hepimizin içinden bir kişiyim. Ben yürürüm sen de yürürsün. Aynı yöne yürüyorsak beraber bir güç oluştururuz. Dört. Tek olmayı öğren. Yalnızlığa alış. Başarma yönünde giderken yalnız olacaksın. Hemen örneğini vereyim sana, üniversitede birinci sınıf herkes bir aradadır. Lise gibi değildir, arkadaşlık daha yalandandır. Yani kötü bir şey söylemiyorum ama çabuk koparsın. O başka bir ders seçer, ikinci sınıfta o alıştığın insan başka bir yere gider. 3-4 derken bir bakarsın tek başına kalmışsın iş hayatına. Tek olmaya alışacaksın. Kütüphanede de tek olacaksın. Gezmede, tozmada, yurt dışında da. Elallem çocuğunu 16 yaşında, 14 yaşında dünyaya gezmeye yolluyor. Biz kapının önüne daha yollamıyoruz. Lütfen yurt dışına Erasmus'a bilmem neye git. Tek olsam da git, korkma. Döndüğünde sen sevgini bulamayacaksan, arkadaşını bulamayacaksan o senin hiçbir şeyin zaten. Yürü, yalnız kal, yalnızken geliş. Arkadaşlar sinemaya gitmek güzel ama tek başına kalıp bir kitap okumak Emino o da güzel. Ve 5 Seçici ol gösterişli değil. Seçici olmak ne demek biliyor musun? Mesela bazı kardeşlerim diyor ki Hocam ben instagramda 10 bin, 20 bin, 30 bin Arkadaş 30 bin, 40 bin, 50 bin de Kaçı gerçek insan, kaçı gerçekten seni seviyor? Kaç kişinin takip ettiği önemli değil ki Aynı şekilde bir sürü insanla vakit geçiriyorsunuz. Bakıyorum bir akşam orada, bir akşam orada bilmem ne e Diyorum ki bunların hangisi sana ne katıyor? Hangisi gerçek arkadaşın? Hangisinden Önümüzdeki sene görüşeceğine eminsin. Lütfen seçici ol. Zamanını harcadığın insanları seç. Zamanını neye harcadığını bile seç. Kendine bir şey katmayan her şeyi at. Yalnızlıktan korkma. Altıncı madde. Hayırı kullan. Hayır demeyi bil. Her hayır dediğin insan fazladan gereksiz olarak söylüyorum tabii ki seni sömüren ömründen bir yıl kurtarır. Emin ol, şaka yapmıyorum bir yıl. En son hayır demediğin insan ne kadar süredir hayatına bir bak bakalım ve yarın ertesi gün emin ol bir gün sana hayır deyip basıp gidecek, sen de keşke diyeceksin ve yedi, yedi çok önemli onların sana gelmesini sağla, onlar istesin, onlar seni sevmeyi istesin, onlar sana ilgi ve saygı göstermeyi istesin, onlar sana gelsin senden alacakları bir şey olsun, ya bir konuda çok şey bil ya bir konuda saygı görecek durumda ol Onlar senin yanına gelsin, onlar seninle selfie çekimsin çok meraklıysan, onlar seninle bir şey tartışmaya gelsin, onlar seni davet etsin. Lütfen insanların sana gelmesi için sebepler oluştur ama bunlar dedikodu ilginç haberler, yalan haberler, saçma sapan ilginç kedi videoları falan olmasın, kalıcı şeyler olsun, sana danışmaya bir sebebi olsun insanların. Ve sekiz, olmadığın kişi olma. Sen o değilsen onu yaşatmak için bir hayalet kişilik olma. O hayalet kişiliği olabilmek için çok para harcıyorsun, zaman harcıyorsun, makyaj yapıyorsun, sahte bir maske takıyorsun, yalanları hatırlamaya çalışıyorsun, güç kaybediyorsun. Seni güçsüz yapan şey senin olmadığın kişi. Sen şizofren seninle kendini baltalıyorsun. Bırak ya Ahmet Mehmet mutlu olmasın, Melis Ayşe bilmem ne mutlu olmasın. Sensen ol, sen mutlu ol. Seni öyle seven sevsin. Ve dokuz sonu, bu işin sonu güçlü olmanın en önemli noktası. Yürümeye gelişmeye devam edeceksin arkadaş, paşam, hanımefendi, değerli kardeşim yürüyeceksin, düşeceksin, bir gün sonra kalkacaksın. Ağla ama sonra de ki ben neyi yanlış yaptım ve sevin, başar, bir gün sonra devam et. Bir gün, her şey bir günüzde üzerinde bir gün sevinebilirsin. Yat kalk ve devam et. Neyi yanlış yaptıysan bu devam et. Sevin, kendini tebrik et. Oh canım ben. Devam et. Durmak yok. Çünkü kimse durmuyor. Lütfen bir yere gelmeye çalış. Tekrardan söylüyorum. Güçlü olmayı başarabilen 20 yaşında bir kardeşim var Nesli Can Tay. Sevgilerimle onun için ayrıca bir video çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bir sorum var bitirmeden. Sizce gördüğünüz en güçlü insan kim? Kendi rol modeliniz en güçlü insan. Hayali kahraman demiyorum. Hayat hikayesini beğendiğiniz en güçlü insan kim? Ben Haluk Tatar, bir sonraki videoda görüşürüz.